İkbal acı bir handeyle tekrar gözlerini kaldırdı. Şu dakikada zihninden geçen şeyi dalgın dalgın yüzüne dikilen bu gözler Ahmet Cemil'e vuzukla takrir ediyordu. İkbal'in bu dakikada zihninden şu sözler geçiyordu. Ne demek istediğini anlıyorum ağabey. Bu komediye ne lüzum var? Bana yavaş yavaş bir şey söyletmek istiyorsun. Seni temin ederim ki son nefesimi hiçbir şey söylememekle vermek azmindeyim. Beni bahtiyar edebilmek için elinizde bir vasıta yok. Bugün hakikat olanca dehşetiyle taa kalbimin üzerinde duruyor. Onu koparıp çıkarabilmek için hiçbirinizin elinizde kafi kuvvet yok. Ahmet Cemil sözlerinin mecrasını birden tebdile lüzum gördü. Bu nazarın karşısında daha ziyade nikabını muhafaza edemeyeceğini anladı. Bu defa taa yanına sokuldu. Latife ediyorum dedi. Daha sonra İkbal müsaade edersen seni bir parça muhasebe edeceğim dedi. İkbal hayretle baktı evet muhize edeceğin sen kocana bir kadının sevmesi lazım geldiği gibi sevmiyorsun kinle biraz devakuf ederek gülerek ilave etti hatta fazla aşkla seviyorsun İkbal gözlerini kaldırmayarak bu mütalaayı cerh etmek istedi Asıl şimdi latife ediyorsun abi ben Bilakis eniştenin sadık sakin bir muhabbetten başka bir iste sevmiyorum Ahmet Cemil güldü beni aldatmak istiyorsun yavut kendini aldanıyorsun kardeşim Dün akşam niçin ağlıyordun bakayım? Babasına gittiği için değil mi? Bak, onu babasının evinden bile esirgiyorsun. İstiyorsun ki onun üzerinde hiç kimsenin, hatta babasının bile bir tasarruf hakkı olmasın. O sana, ancak sana ait olsun. Sonra bu hotcam aşkın tamül edemeyeceği ufak bir şey gördüğün zaman ona adalet etmeye başlıyorsun. Düşman oluyorsun. Zaten aşka kin kadar yakın bir his yoktur. Artık gözyaşlarını salıveriyorsun. Kendine bir matem icat ediyorsun. Zaten kadınların hepsinde mevcut bir bekbah olmak telaş zevkiyle kendini zorla mesut görmemeye çalışarak o acılıktan adeta bir zevk duyarak kendine yazık ediyoruz. İkbal şimdi elindeki işini dizlerinin üzerine bırakmış, kardeşini hayretle dinliyor. Kendisinin bu surette telakki edilmesine ağlamak isteyerek bakıyordu. Ahmet Cemil bu nazardan büstbütün sıkıldı. Onun önünde kendisini böyle bir ruh müdekkiki sükûnuyla teşrih ediyor görmekten utandı, devam edemedi. O zaman İkbal gözlerini süzdü acı bir hande ile. Lakin yanılıyorsun dedi. Ben kendime hiçbir etbah bulmuyorum. Dün gece ağlayışıma yanlış mana vermişsin. Ahmet Cemil'in dudaklarının ucuna kadar geldi. O halde dün gece ben odandayken niçin onun gelmesinden korkuyordun? bunu söylemek istemedi. İkbal'in söylememek istediği şeyleri zorla ağzından koparmak müfit olmaktan ziyade muzır olacağına kanaat idi. Zaten İkbal bu bahsin devamına müsaade etmek niyetinde değil gibiydi. Zihni yalnız elindeki işiyle meşgulmüşçesine eline yeni aldığı bir gömleğe bakarak Aman abi bu didikler güsbütün bozulmuş. Bunu nasıl giyiyordun? Ben bunları alayım da akşama kadar yaparım dedi. Bu bir nevi Pası burada bırakalım demekti. Ahmet Cemil ayağa kalktı. Fakat bitirmek için kendini çok yorma. Zila çalışacak bir halde değilsin dedi. Sonra alay etmeye başladı. Kız mı istiyorsun, oğlan mı? diyordu. Ama Cemil bu bası bir latife ile bitirmek istemişti fakat artık sabahleyin kalbinde uyanan her şeyi iyi bulmak istisi muhter olmuştu. Kardeşinin kolaycı değil belki hiç tedavi edilemeyeceğini anlıyordu. Bugün matbaaya geç kaldığı için biraz acele giyindi, çabuk yürüdü, hatta dükkanın önünde duran Ali Şekib'in biraz uğrasana davetine vaktim yok cevabını verdi. Matbaanın merdivenlerini muhtadından ziyade hızlı çıktı. İlk gördüğü manzara batbaanın her vakitki haline müşabih değildi. Yazı odasının iki kanatları açılmış, yazahanesinin etrafında birçok başlar vardı. Saitle Saip'ten Ahmet Şevki Efendi'den başka Fatin Dilaver ve Masar Feridun Beyler de oradaydı. Sahip ayakta elinde bir gazete açık seste okuyor, ötekiler etrafını almışlar gülüşerek, kırışarak dinliyorlardı. Onu sahip görmedi fakat ötekiler gördüler. Etraftan bir "şşt" ihtiarı çıktı. O vakit sahip, şaşırarak elinden gazete düştü. Şimdi hepsine bir durgunluk, bir beceriksizlik gelmiş, bir kaba hat estasında tutulanlara mahsus bir perişanlıkla demin ki kahkahalar guya dudaklarına yapışmış kalmıştı. Ameciğim anlayamadı. Fakat kendisi de doğrudan doğruya teveccühe cesaret edemiyerek kuvvet bulmak için yekdeğrini araştıran nazarlardan okunan şeyin kendisine müteallik olduğunu hissetti. En evvel O cesaret ederek bir şey mi var dedi. Hiçbirise cevap vermeye kuvvet bulamadı. Birbirine bakışarak "Güya söyleseniz de" diyorlardı. Neahit elini uzattı. Ordan silinmeye bir çare arıyormuş gibi duran sahibin önündeki gazeteyi aldı. Gözleri sütunları şöyle bir dolaştı ta 3. sahibenin başında müteaddit istihfam ve hayret alametleriyle mücehhez bir serlevha gördü. Bir edebi müsamere O vakit kendisini zapt edemedi, şimdi onun üzerinde husule geleceğini anladıkları acı tesiri düşünerek yüzüne merhametle bakmaya başlayan, belki bir dakika evvel tuhaf bularak güldükleri için nedamet duyan bu arkadaşların karşısında oturmayarak kendisinin nasıl tahkir edildiğini görmek isticariyle okumaya başladı. Makalede Hani ya sabahları Babali caddesindeki dükkanların önünde durmak mutadında olanların görmeye alıştıkları uzun saçlı bir şair vardır mukadimesiyle başlanıyordu. O vakit Ahmet Cemil o kadar vazih fakat gülünç bir surette tasvir olunuyor, başıyla, kollarıyla, saçlarıyla, bütün kıyafetiyle, cismaniyetiyle öyle alay ediliyordu ki, hiddetinden gözlerinin beyazına kadar dudakların arasından râci kıyafetiyle dedi. Bu makalenin Racinin eseri olduğunu zaten hepsi anlamışlardı. Hatta şimdiye kadar Racinin yazdığı şeyler içinde nispeten bunun en muvaffak eseri olmak lazım geleceğini biraz evvel sahih hüküm vermişti. O vakit Ahmet Cemil'in gözleri bulandı. Şimdi etrafında bulunanlardan sıkılıyor, ne gazeteyi bırakabiliyor ne de bir şey söylemeye kuvvet buluyordu. Okuduklarını bir bulut arkasından görerek, birçok yerlerini anlamayarak devam etti. Ahmet Cemil tamamen tasvir edildikten sonra bu şairin, Frank gazetelerinde kapıcılara mahsus romanları tercüme etmekle kudreti malum olan bu şairin, Bir gün şiir aleminde bir başkalık vücuda getirmek illetini musap olduğundan bahsediliyor. O hırsızın kızı filan filan gibi tercümeleri yüzüne vurulduktan, o tercümelerde ihmal yahut terkip hatası neticesiyle kalmış yanlışlar büyük bir takayyüt ve ihtimamla toplanılıp onun edebi itidarına birer bürhan olmak üzere taaddet edildikten sonra bütün nazma dair nazariyeleri türlü gülünç tahriflerden geçirilmiş, en lakayt olanları bile edebiyat namına kızdıracak komik bir tarzda tarif edilmişti. Ahmet Cemil'in şimdi hiddetinden dişleri kilitleniyor, yumrukları sıkılıyordu. Sonra o müsamere. Raci, makalesinin bu faslında bütün davetlileri tetkik edilmeye layık bir mağlul dimağın garabetlerini temaşa ile eğlenmeye gelmiş olmak üzere tasvir ediyor ve Sonra Ahmet Cemil'i sofranın üzerine çıkartıyor. Ona Galata'da Afrika Amerika tiyatroları sahnelerinde görülen soytarılara mahsus edayla eserine okutuyordu. O vakit eserin güya ötesinden berisinden misal olarak irad edilmiş parçalar geliyordu. Ahmet Cemil bunları okuyamadı. Kendisine mahsus beyan ve nazım tarzının bu zelil tahriflerine tahammül edemedi. Makalenin sonlarına bakmak istedi. Neayet orada kendisini huzur tarafından bir iskemleye oturtulmuş, yukarıya kaldırılmış, ziyafet odasının etrafında kahkahalarla gezdirilmiş gördü. Racib bu makaleyi bütün köhne bir lisan tarzının süsleri olan sicillere, teşbihlere, cinaslara, ipamlara boğmuş, türlü müstehcen imalarla doldurmuştu. Ahmet Cemil bunu bitirdikten sonra bir çamur deryasına düştükten sonra kalabalığın içinde ayağa kalkarak etrafına bakanlara mahsus pirişan bir hâlle bir arkadaşın tahkir edildiğini görmekten gizlice memnun olmakla beraber bir acı karşısında duyulan tefsirden hali kalmayan çehrelere göz gezdirdi. Ah şu dakikada Hüseyin Azmi'ye ne kadar muhtaçtı. Kendisini yalnız onun anlayacağından emindi. Eğer o şu dakikada burada olaydı, bu dört sütunluk zehrin acısını onun yanında ağlayarak dökmekten ne büyük tesliyet duyacaktı. Kendisine en evvel Fatin Dilaver Bey takarrup etti. Bu kadar kıskanıldığınıza memnun olmanız lazım gelir itikadındayım, dedi. Onun bu sözü hepsine cesaret verdi. Artık Raci'nin bayağılığından, terbiyesizliğinden bahs olundu. Kelimelere, tabirlere takayyut edilmedi fakat bunlar Ahmet Cemile Tezkiyeye hizmet edemedi. Etrafında ibza ile saçılan bu muhip sözlerdi. Bir soğukluk, bir sahtelik duyuyor. Demin bu adamların şu makaleyi dinlerken eğlenerek güldüklerini düşünüyordu. Şimdi şurada kendisine yaramlaya lüzum gören bu adamlar o dört sütunluk tahkirden gülmek hevesini duyarlarsa ya kendisine uzak olanlar bütün gazeteyi okuyanlar ne yapacak? Demek şimdi bütün karaathanelerde, kahvelerde, sokaklarda kendisi için gülünüyor. Bilmeyenler bilenlerden bu şair kim olacak diye soruyorlardı. Ahmet Cemil derin bir keselan duydu. Ta ciğerlerinin ortasında bir şey yırtılıyor zannetti. Demek kendisinin hayatta gayi olarak sevdiği, vücuda getirdiği bu eser, şu dakikada herkesi güldürüyor, eğlendiriyordu. Evet, herkesi. Nagi Han, bu herkesi tabirinden bir çehre ayrıldı. Lamia, birden nazarından bütün halkın ehemmiyeti düştü, zihnenin içinde yalnız Lamia kaldı. Bunu Lamia da görecek, o da gülecek diyordu. Sonra yine kendi kendine temine çalışıyordu. Hayır, gülmeyecek. Bunun ne kadar haksız olduğunu anlamaz mı? Hissetmez mi? Hatta benim için acıyacak. Belki iddetinden bu mülevvez kağıt parçasını yırtacak. Bu son ihtimal üzerine insanlarda kendilerine merhamet edildiğini duydukları zaman asıl olan lezzete şibih bir şey hissediyor. Onun tarafından merhamete şayan görüleceği ümidiyle tatlı bir ağlamak arzusu duyuyordu. Bir aralık Masar Feridun Bey Biraz da dostlarınızın yazdıklarını okuyunuz dedi. Ahmet Cemil hayretle baktı. Matbuat aleminin de dostlar da olur muymuş? Onlar da bir arkadaşı takdir ederler miymiş? demek istiyordu. Yazhanenin üzerinde darmadağınık duran gazete yığını arasından Peyam-ı Cihan nüshasını buldular, kendine uzattılar. Fakat artık aldığı yaradan sonra devayı istihfaf eden mecruhlara mahsus bir istina nazarıyla gazeteyi almadı. Yalnız masar Feriduna teşekkür ederim.